Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız yeni bir AMA'da birlikteyiz. Daimi dinleyicilerimin alışık olduğu üzere bugün yanımda yine bir konuğum var. Kendisinin programımızdaki konukluğunu günler öncesinden program blogumuz amaradyo.blogspot.com'da duyurmuştum. Fotoğrafçı, muhabir Sayın Ali Öz bugün yanımda. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Sayın Ali Öz ile daha doğrusu birçok e, muhabir ve fotoğrafçının Ali abisiyle e, fotoğraf üzerine mühim konulardan bahsedeceğimiz sohbetimize geçmeden önce e, program blogumuza kısaca bir göz atmak istiyorum. Blogda bu hafta e, yine zengin bir görsel içerik var. Öncelikle Ali Öz fotoğraflarından geniş bir seçki yayında. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta içinde gündemi teğet geçen bir mevzu hakkında bir takım görseller hazırladım. E, Bilenler bilir e, Umut Vakfı diye bir organizasyon mevcut. Bireysel silahsızlanmaya karşı belki de en kalın sesi yükselten oluşumlardan birisi Türkiye'de Umut Vakfı. Vakıf her sene belli konu başlıkları etrafında çeşitli yarışmalar düzenliyor. Umut Vakfı'nın bireysel silahsızlanma konusunda açtığı yarışmanın kazananları ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflarından bir seçki bu hafta. Değerli konuğum Ali Öz'ün çalışmalarının yanında program blogunda amaradyo.blogspot.com'da yerini almış durumda. Şimdiden bütün dinleyicilerimize iyi seyirler diliyorum. Umarım bahsi geçen silah yasası tasarısı bir daha gündeme gelmez. Gelirse de umarım karşısında yükselen seslerden bir tanesi olabiliriz. Ee... Ali abi Umut Vakfı'nın sitesinde sadece sana ayrılmış bir galeri var. E, silahsızlanma konusunda, bireysel silahsızlanma konusunda özel bir çalışman oldun yoksa senin genel çalışmalarından e, seçilmiş e, fotoğraflar mı oradakiler? Şöyle, özel bir çalışmam değil. E, tabii ben e, bütün e, sivil toplum kuruluşlar, STK'lara ve web sayfalarına e, destek oluyorum. Açık radyoya olduğum gibi. Onlar benim çalışmalarımı görmüşler ve istediler ve kullandılar. Hı. Yani neredeyse Türkiye'deki birçok internet web sayfası benim çalışmalarımı bu anlamda kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. O da Hı. o çalışmalardan bir tanesi. Bir tanesi. Ve yine bu haftanın fotoğraf ve video etkinliklerinden başlıklar amaradyo.blogspot.com'da okunabilir. Ali Bey bir soruyla ben sohbetimize başlamak istiyorum. Sizin için özellikle meslektaşlarınız deli biridir diyorlar. Bu doğru mu? <gülüyor> Valla bu, bu, bu ülkede deliye de ihtiyaç var galiba. Ee, evet. Ben de o delilikten hiç pişmanlık duymadım. Ee, i̇şimi e, çok seviyorum. Ee, delilikse delilik bu yani. 2001 ekonomik krizinde gece 11.30'da haber dinleyip 10 dakika içerisinde değerlendirme yapıp gece 12 trenine binip sabahın köründe Ankara'da esnaf eylemini çekmeye ya da Irak Savaşı başlangıcında canlı kalkan otobüsüne atlayıp Bağdat'a ee, Gitmek. Gitmeye kadar evet. ee, daha, daha bir tane ilave edeyim aha. 92 e, Zonguldak Gürüz göçü oldu 360 kişi göçük altında e, Ben o gece haber dinlemedim Benim böyle haber delisi bir özelliğim vardır Her Hı -hı. saniye ne oluyor ülkede diye e, in, Takip ediyorum e, Sabah kalktım 6'da Erken kalkarım. 360 kişi ilk işim televizyonu açtım. 360 kişi göçük altında. Hemen haber müdürünü aradım. Hı hı. Gitmek istediğimi söyledim. Dedi ki akşamdan ekip gitti. 3 kişi gitti. Araba tutulmuş ve gidilmiş. Ben gitmek istiyorum dedim. Yo dedi gitme dedi. Benim adama ihtiyacım var. Hayır dedim ben gidiyorum. Adam baktı çaresiz. Peki git dedi. Ve ben 4 tane otobüs değiştirerek Zonguldak'a ulaştım. Her yol ayrımda. Bir an Ankara'dan gelen başka istikametten gelen otobüs atlayarak ve günlerce Refik Durbaş yazdı ve benim fotoğraflar baya iyi kullanıldı. Daha sonra işte Nevroz olaylarını çektik. Ondan sonra Nahçıvan'da savaş çıktı göndermediler. Çektim gittim Nahçıvan'a geldim istifa ettim. Böyle yani... <gülüyor> E, dinleyicilerimizin biraz daha yakından tanıması için biraz kişisel maceranızdan fotoğrafcılık, fotoğrafcılık e, demeyin de fotoğraf hayatınıza nasıl dahil olduğu biraz bundan bahsedebilir misiniz? Aa, şimdi şöyle ki e, adam olacak çocuk şeyinden belli olurmuş. Ben daha e, lise hayatında gazeteciliği seçtim. E, basın yayın birinci tercihimdi. Çünkü benim o dönemdeki sınıf temelim, hayat tabakış açım, felsefem, e, lise çağındaki genç aklımla gazeteciliği çok ulvi bir meslek olarak düşünmüştüm. Kamusal alanda çok önemli bir meslek dalıydı. O dönemde öyleydi de nitekim. E, basın yayını seçtim ve birinci tercihle Ankara basın yayını kazandım. Tabii okulu okudum. Sonra 78 olaylarının içindeydik. E, olayların etkisi altında kaldık. Ama yine e, Sezgiler kuvvetli bir insandım. O dönemde bir şeyler yanlış gidiyor olduğunu hissettim. 80'e giden yolun 2 e, yıl öncesinden bir şeyler yanlış gidiyor olduğunu, bir takım provokasyondan bizi hangi noktaya götürmek istediğini hissedebilmiş. Ve... E, bağımsız bir çizgide geçmiş bir insandım. E, kısacık bir dönemde sosyal politika alanında çalıştım, e, işte Köykop projesi içerisinde, sendikalarda falan. E, Sendikacılıkta da aradığımı bulamadım, yani oradaki sarı sendikacılık falan filan. Bu arada fotoğrafla tanıştım. Hı hı. E, az biraz da biraz konuşmayı fazla sevmiyordum fotoğraf benim kendimi en iyi ifade edebildiğim bir alan olarak karşıma çıktı ee, ve o dönemde yine hiç e, unutmadan e, geç, geçmeyelim Vietnam Savaşı'ndaki fotoğraflar e, işte Nepal bombasından kaçan kız çocuğu fotoğrafı vesaire bir takım fotoğraflar beni çok etkilemişti fotoğrafın gücü konusunda an, e, dili konusunda ve fotoğrafı yalansız dolansız direkt anlatım dili olarak çok sevdim o, o gün bağlandı ve hala aynı tutkuyla devam eden bir delilik bu işte. 30 yıl, evet. 30 yıl meslek hayatında daha doğrusu fotoğrafla geçen 30 yıl. Evet evet. Başka hiçbir iş yapmadım. Ee, zaman zaman beni masa başına oturtmak istediler. Editör olarak falan. Ee, asla ot oturmadım. Ee, ilk 90 yılında Güneş Gazetesi'ne Metin Münür başlatmıştı bunu. İlk bana teklif etti. Sonra kabul etmedim bir başka arkadaşı o olmadı o tekrar teklif etti. Tekrar falan derken ben asla ama savaşına bağlanmadım. Ee, sonra bir gün gazetesinde yine editör olarak başlamıştım. Fakat bizim muhabir çocuk, arkadaşlarımız otururlardı bir köşede. Hatta bir arkadaşımız şey demişti bir röportajda ya dedi... Ee, Ali abi dedi haberden habere zıplıyor falan dumura uğramıştım. Yani e, editörken bile e, bir dakika masa başında oturma, oturmamıştım. Böyle bir çalışma temposu bu. Şey soracağım e, muhabir olmayı özellikle bu coğrafyada şu medya ortamında muhabir olmak nasıl bir şey? Yani diğer meslektaşlardan dünya üzerindeki diğer meslektaşlardan bu coğrafyada muhabir olmayı farklı kılan bir şey var mı? Ya e, şimdi e, Avrupa'da muhabir olmak o kadar önemli değil e, ama Türkiye gibi ülkelerde e, az gelişmiş geri kalmış ülkelerde muhabir olmak çok önemli toplum adına insanlık adına bir şey yapmak çok önemli ya toplumun gözü kulağı olmak ve doğru olmak doğru e, kulak olmak çok önemli. E, bu anlamda ben çok önemsiyorum yani e, ben görüyorum gencecik arkadaşlarımız hemen bir masada oturmak istiyorlar. Hı hı. Oysa muhabirlik çok önemli yani bir başka önemi daha var e, yani hayatı yaşıyorsun muhabir olarak oysa masa başında e, 3-5 insanla uğraşıyorsun ama muhabir olarak hayatı o kadar birebir yaşıyorsun takip ediyorsun yaşadığını hissediyorsun böyle bir şey muhabirlik. E, medyada tekerleşme son yıllarda sıklıkla bahsedilen bir e, tırsın, şey, sorun olmakla birlikte e, Bu tekerleşmenin fotoğrafı da kapsadığını söylemek sanırım çok yanlış olmaz e, Bunun yanı sıra yeni medya olarak tabir edilen sosyal medya ve internet de son sürat yerini e, alıyor Gazeteler e, bırakalım gazeteleri televizyonlar bile internetle yarışır ona yetişmeye çalışır duruma geldi Bu ahval içinde foto muhabirliğinin geleceğini nerede görüyorsunuz? foto muhabirinin gireceği maalesef karanlık ve aynı zamanda belgesel fotoğrafında e, değerlendirmenizi e, isteyeceğim bu anlamda. Ondan önce şunu söyleyeyim. Geçen gün Türkiye'nin en büyük en büyük medya kuruluşunun adını söyleyeyim önemli değil. CNN'de bir arkadaşımız Türkan Albayrak'ın röportajını çekiyor. Aynı Hı -hı. zamanda Türkiye'nin en büyük gazetesi olan Posta Gazetesi adına da röportaj yapacak. Baktım koskoca Doğan Medya grubundan bir tane foto muhabiri yok. Kızcağız yalvar yaka fotoğrafları benden istedi. Yani bu, bu benim içimi çok acıttı. Yani düşünün az önce konuştuğumuz gibi biz şöyle bir ekolden yani nerede haber, nerede olay, nerede savaş, nerede problem varsa orada olmak için savaşan insanlarız. Bugün gelinen noktaya bakın. Yani Türkiye'nin en büyük medyası önemli bir olayda işte Türkan Albayrak kadın açlık grevi yapıyor. Ölüm orcuna başlamış ve böyle bir olayda bir tane foto muhabiri bulundurmuyor. Hı. Bu benim içimi çok acı açıkçası. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani mevcut medyalar artık fotoğrafı sadece bir de şu var yani süs unsuru olarak kullanıyor. Bir de zaten şöyle o kadar e, her şeyi ucuzlattılar ve e, para harcamamak için yapıyorlar ki bunu e, fotoğrafa ve fotoğrafçıya para vermiyorlar artık. Hı hı. E, i̇şte Cumhurbaşkanı takip, takip eden bir e, gazetenin muhabirine günlük cebine 50 lira işte Van, Van'da mesela seyahat, takip eden bir muhabirin cebine günlük 50 lira para koyabiliyorlar. Yani her şeyi bedava ya getiriyorlar. E, bu anlamda e, yine ben belgesel fotoğrafçılarla zaman zaman sohbetlerimde şunu sorguluyorum: e, Belgesel fotoğraf çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Yani e, tarih yapıyoruz, geçmişi, Hı -hı. geleceği geçmişe taşıyoruz. Yaptığımız işin önemini kavradığım için bu kadar delice bu işi tutkuyla yapıyorum. Ama e, bizim e, fotoğrafçının ürettiği fotoğraflar üzerine hiç kimse kafa yormuyor. ...telif hakları üzerine hiç kimse kafa yormuyor. Ee, burada... E, ...web sitelerine de küçük... E, ...dostça bir eleştiri getireceğim. Yani sembolik bir ücret... ...dahi ödenmiyor artık fotoğraflara. Hı hı. E, o kadar çok... E, ...fotoğraf üretiliyor... ...ve o kadar çok... E, ...bu konuda e, yeni... E, ...yani... E, ...çok fazla malzeme geliyor ve... E, Şöyle bir tespitim var benim. Yani bu özellikle Irak Savaşı sırasında şunu gördüm. On binlerce görüntü geldi. Çağımız galiba biraz görüntü kirliliğine doğru gidiyor. Bu anlamda benim kafam karma karışık. Belgesel fotoğrafın ve fotoğrafın fotomabiğin geleceği konusunda biraz kuşkularım, şüphelerim, sıkıntılarım var açıkçası bu imaj bankaları falan oluşturuluyor şimdi ee, büyük şirketler büyük kuruluşlar bu bunlara sahip oluyorlar bir ya onlar tamamen ticari evet. reklam amaçlı reklamda kullanılmak üzere ama ee, şunu sosyal fotoğrafçıların bizim gibi fotoğrafçıların bir amacımız var. İnsanlıkla olan bir ilişkimiz var. İnsanlara bir şey yapmak, bir şey yönlendirmek, bir şey vermek, aktarmak, düzeltmek gibi bir amacımız var. Bir derdimiz var ve evet, o evet. derdi bir şekilde İyi iletmek fotoğraf istiyoruz. İyi konuştuğumuz vakit ben şunu söylüyorum. Fotoğraf ne üzerine konuştuğumuz vakit fotoğrafın bir sözü olmalı. Bir şey deme söylemeli, değiştirmeli. Tokat atmalı karşıdaki insanda bir duygu bırakmalı ee, böyle bir etkisi yok yapmıyorsa fotoğraf mesela ben onu iyi fotoğraf saymıyorum. Hı hı. Bu konuda hani e, iletişimin e, geldiği bu noktada e, ben, şimdi söylediğimiz şeyle de alakalı e, bu halin insani yansımasından biraz bahsedelim isterseniz. Bu karmaşa hengame bir bilgiseli, görsel bir cümbüş insanları bizi bizim ilişkilerimizi nasıl etkiliyor sizce? Bugün e, parçalanmış ilişkiler yaşıyoruz artık herkes kendi küçücük hücresinde küçük küçük hücrelerde yaşıyorlar. Kimse diğer başka hücrelerle alakasız yaşıyorlar. Kimsenin hayatı bütünlüğüyle takip etmek gibi bir derdi yok. O kadar bu kolay bir olay ki o küçük hücrende üç tane insanla, beş tane insanla e, insanla mutluluk arayışı içerisinde. Oysa hayat çok büyük bir koca büyük bir bütün. E, dolayısıyla o hücreler dışına taşmalıyız. O yüzden e, ben kendimle ilgili şunu söz etmek isterim size. Benim mesela hiç hayatta hücrem olmadı. Hiç bir ...organizasyonum olmadı. Ama bütün hücrelerle de iletişim halindeyim. Yani... E, ...bu hem iyi hem zor. E, i̇nsanı zaman zaman... ...yalınıza itiyor ama zaman zaman da... ...çok güçlü bir... ...hayat takibi yapıyorsun. Her şeyin nerede ne olduğunu... ...doğru nesnel anlamına... E, ...kolaylık sağlıyor. Şimdi... E, ...sohbetimize müsaadenizle kısa bir ara vereceğiz. E, bir müzik arası... Klarnetimle ifade edemeyeceğim tek duygu nefrettir. E, müzik insanları birbirine yapıştıran kutsal bir tutkal. Ben ise içimdeki sesin aracıyım e, diyor. Aracıyım diyor. E, müziğini tarif ederken Ciro Raffit, Balat e, Ballad for a e, dinliyoruz efendim. Yeniden birlikteyiz Programı tanıtırken ben şöyle bir cümle kurmuştum güncel medyayı takip edip de en azından gazete dergi okuduğunu iddia eden e, insanlardan Ali Öz fotoğrafı görmemiş hani neredeyse yoktur demiştim bunun abartı olduğunu açıkçası düşünmüyorum altında imzanız olsun olmasın özellikle e, toplumsal olaylar mevzu olduğunda Ali Öz genelde orada oluyor. Hatta az önce programdan önce konuşurken de kimi zaman polisin e, eylem hakkında bilgi aldığı kişi bile e, olabiliyorsunuz Hemen bir düzeltme yapayım Hı -hı. Yanlış, e, Bilgi aldığı değil e, Alanda kaç kişi var diye tecrübeme bağlı olarak bana sorarlar Bilgi almak çünkü farklı ya Onu kastetmiştim ama yanlış ifade ettim ee, Eylemi sormak istiyorum size Bir eylemi bir hareketi Toplumsal bir hareketi fotoğraflarken Kihaleti ruhiyeniz nasıl oluyor Olayın içeriği sizi ne kadar etkiliyor Ne kadar heyecanlandırıyor Olaya ne kadar dahil oluyorsunuz ee, Tabii ki e insancıl, e, hümanist bir insanım e, ve bir dünya görüşüm var. Bir, hayata bir bakış açım var. E, i̇nsandan yana e, ve iyi bir hayattan yana. E, ama işimi yaparken de bir o kadar nesnel olmaya çalışıyorum. E, yani e, bu Güney Afrika'da zenci fotoğrafçının bir hikayesi vardır. E, bir zenciler beyazı döverken çekip çekmemek konusunda sonra da çekmeye karar vermiş. Yani ben de o kadar işimi yaparken nesnel olmaya çalışıyorum. E, bu arada geçen gün sizinle konuşuyorken e, komik bir olay yaşamıştım. İşte Hı -hı. bu programa 24'ünde e, mahkemem var demiştim. IMF eylemi sırasında e, bunu paylaşalım istersen. Hı -hı. E, bir e, Beyoğlu'nda eylem sırasında IMF eylemleri sırasında... Sokaktan geçen bir kızcağız panik vaziyette kaçarken bana çarptı. Ve makinemle böyle karşılaştık. Küçük bir karşılaşma tostlama oldu. Ben de fark etmedim. Önemli bir şey değil diye. Yandaki kocası galiba gelip bana etti falan. Bizim meslektaşlarımız onu alıp attılar falan. Sonra ee, yarım saat içerisinde o, e, polisin yönlendirmesiyle aynen bir sürü olmayan olaylar biçimde. Ben işte beş bin dolarlık makineyi kafasına vurmuşum. Benim ağzıma yakışmayan biçimde küfür etmişim. İşte üstüne basmışım. Böyle yarım saat içerisinde gidip hastaneye tedavi olacağını böyle ifadeler polissin yönlendirmesiyle ve daha fecisi e, ifadede slogan atarak eylemcilerin arasında karışmışım. Herhalde bu benim en son en son yapabilecek olduğu bir şeydir. Çünkü oradaki meslek namusu benim asla bunu böyle bir şey yapmayacağımı, bugüne kadar hayat felsefemde bu böyledir. E, yani böyle komik olaylar yaşıyoruz. E, sorunu tam unuttum bu noktada. Evet. Eylem de, eylemi fotoğraflarken, sosyal hareketi ha. fotoğraflarken haleti ruhiyeden bahsetmek ha, ee, istemiştim. Şöyle ki, e, olayı baştan söylediğim gibi mümkün olduğu kadar nesnel olmaya çalışıyorum. Hı -hı. En doğru biçimde, en farklı biçimde bir de benim aldığım eğitimde şu vardır. E, 90 yılında özellikle Güneş gazetesinde e, herkesin gördüğünü değil görmediğini göstermek anlayışı. Hı -hı. Dolayısıyla olaylar sırasında ve eylemler sırasında o e, haber karşısında mümkün olduğu kadar meslektaşlarımdan farklı açıları yaratıp bulmaya çalışan bir insanımdır. E, yani olayı en doğru, en yalın, en anlaşılır, güzel haliyle izleyiciye, okuyucuya anlatmayı, aktarmayı belgelemeye çalışan bir insanım. Yine bu tür fotoğraflarınızda ortak bir fayda payda var. O da halen gündemi meşgul eden e, polis şiddeti ve tırnak içinde orantısız güç kullanımı. E, bu konuda neler söylersiniz? E, bu şiddetin size de isabet ettiği anlar oldu mu çalışma hayatında? E, tabii ki, tabii ki ben e, Türk basında herhalde en çok ölüm riski yaşamış insanlardan bir tanesiyim. Yani e, Nusaybin'de özetimden dayak yedim. Şerefsiz Türk basını. Tokadı yedim. Cizre'de otelin çatısında tarandım. İşte az önce anlattığım olay polisin niye bana polis öyle bir kısıtla şey yapıyor? Çünkü ben 30 yıldır sosyal olaylar takip ediyorum ve çizgim hep aynı ve herkese de aynı eşit mesafede yaklaşıyorum. Hı hı. Ama polis de bunu kendi olayların gösterilmesini davranışlarının göstermesini istemiyor. Ali Beyköy'de Cem Evi bir gün Süleyman Yeter'in Süleyman anması vardı. Gazeteciler böyle hapsetmişler. Ee, ben gördüm olayı. Müdahale ettim dedim. Niye bekliyorsunuz arkadaşlar burada? Aa, falan abi haklısın falan dediler. Polis müdürü şey bir tane komiser gel dedi. Örgüt lider müdürüm seni istiyor. Dedim ki ya ben gazetecilik yapıyorum. Kamusal bir iş yapıyorum. Sen de kamusal bir iş yapıyorsun. Nasıl beni engellersin? Ve ben o dönemde e, İslam Emniyet Müdürü Hasan Özdemirdi galiba e, o kadar taktı ki bana ee, herhalde bir 5-6 yıl işimi yapmakta zorlandım e, NTV'ye telefon attı, açtılar İşten attırtmak için bir sürü olaylar yaşadık Yani aynı şiddete zaman zaman ben de maruz kaldım tabii ki ee, Şimdi e, müsaadenizle programı bitireceğim e, Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere ee, herkese e, mutlu bir 15 gün diliyorum Bir sonraki programda Aliyeviz ile olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, İyi günler efendim